Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymet izleyenlerimiz ilmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. Yine sizlerden gelen sorularımızı İsmaila Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza göndereceğiz ve yine yanıtlar alacağız. Sizler de sorularınızı bizlere lalegül tv whatsapp hattından gönderebilirsiniz. Aynı zamanda ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden de mail yoluyla yine sorularınızı iletebilirsiniz. Yine tabii ki sizler için hazırlamış olduğumuz bir sayfamız var. Onu hatırlatmasını yapalım. ilmihal.com.tr adresinden daha önce yapmış olduğumuz bütün ilmihal programlarına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru cevap şeklinde de yine bu sorulara ulaşma imkanına bu siteden sahipsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim, Rabbim, Rabbim cümlemize olsun. daha günler nasip etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Amin. İlk sorumuza başlıyoruz hocam. Buyurun. Cuma vaktinde biz dükkanımızı kapatıp camiye gidiyoruz. Üzerine cuma namazı farz olmayan birisini çocuk ya da bir gayrimüslim dükkanda bırakıp dükkan açık kalsa o süreçte yapılan alışverişlerde kazanılan para caiz olur mu? Ayrıca bizim internet satış hizmetimiz de mevcut. Ürünlerimizi internetten de satıyoruz. Cuma vakti dükkanımızı kapatıp camiye gidiyoruz. Ancak sistemsel olarak internet sistemimizi kapatıp gitmemiz mümkün değil. Biz bilgisayarlarımızı kapatsak bile insanların internetten bizim sistemimize girip alışveriş yapma imkanı da var. Ödemelerini de kredi kartıyla yapabiliyorlar. Biz cumadan döndüğümüzde satışın yapılmış olduğunu, sadece ürünün o kişiye göndermemiz gerektiğini görebiliyoruz. Cuma vakti yapılan bu internet satışından kazanılan para caiz midir? İki soru var burada hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyha Rasulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Her ne kadar iki sual şeklinde de gözükse aslında mesele tek bir konu. Evet. Bu da cuma saatinde yapılacak olan alışverişte her iki tarafın da cuma üzerine farz olmayan kişi olması gerekir mi? Yoksa herkes kendi açısından mı meseleye bakmalıdır? Bu konu buna dair devran etmekte. Evet. Tabii öncelikle Allah-u Azimüşşan Cuma Suresinde Cuma günü Cuma namazı için nida edildiğinde namaza çağrıldığınızda alışverişi bırakın namaza camiye gelin buyurmak, buyurmaktadır. Bu ve bu emsal nehilerle alakalı yasaklarla alakalı fukaha bir talil yapıyor. Bir fiilin bir eylemin yasak olması onun sulübine mi yani nehi, yasaklılık, sülüpten kaynaklanan, kendisinden kaynaklanan bir problemden mi yoksa vasfından mı? Bunu şöyle diyebiliriz. Bir alışveriş düşünelim. Bu alışverişin bir problemi var. Ama bu problem neresinde? Ee, eğer bu inikada tahallük eden bir problemse ki buna sülbül deniyor. Hı -hı. İşte mebinin satışa konu olan malın satışa konu olma liyakatlarına haiz olmaması. Örneğin mağdum olması, yok olması veya mal olmaması veya mütekavim olmaması veya teslim edilebilir olmaması gibi. Bu şartlardan bir tanesi bulunmaz ise bu akit inikat etmez. Ve buradaki problem sulpte yani o akdi oluşturan şeyde dolayısıyla bu akde verilen isim batıldır. Hı hı. Batılın hükmü farklıdır. Şayet bu problem akdin e, rüknünde değil, içinde değil, sulbünde değil bir vasfında bulunuyor ise... E, bu durumda meseleyi yine fukaha ikiye ayırıyor. Eğer bu vasıf lazimi dediğimiz, infikak edemeyen, ayrılması mümkün olmayan bir vasıfsa buna fıkıh dilinde vasf lazim deniyor. Bu problem bu akdi fasit yapar. Batıl başka şey, fasit başka şeydir. Eğer bu problem akdin vasfında ama bu vasıf sulb e, lazimi olan bir vasıf değil, infikak etmesi, ayrılabilmesi mümkün olan bir vasıf. Buna mücavir deniyor, vasfı el lazım deniyor fıkıh dininde. Böyle bir problemse o zaman buradaki problem akti batıl etmez, fasit etmez, mekruh yapar. Hmm. Şimdi buna farklı farklı örnekler verelim isterseniz. Diyelim ki bir insan havada uçan bir kuşa sahip olmadığı halde satacak olsa bu, bey, bu alışveriş batıldır. Niye? Çünkü sulpte problem var, mebide hmm. problem var. Şayet bir insan işte ben bu malı sana sataram ama bu malı ben iki ay daha kullanacağım şeklinde bir şart koşacak olsa. Bu evet icap ve kabul, bai ve müşteri, semen ve mebi dediğimiz akdin oluşumundaki etkenlerde problem yok. Harici bir problem var. Nedir o? İşte bir şartın ileri sunulması. Veyahut da işte ben sana şu kütüphanemden herhangi bir kitabı sattım demesi bir meçhuliyet, nizaya getiren bir sebep. Veya ben sana malımı sattım işte ileride bu malın piyasa değeri kaç para olursa parasını o zaman alırım o fiyattan gibi. İstikrar, isticrar, seyestekörü, semen tabiri. İşte bu şekilde bir problem olursa bu alışveriş batıl değil, fasit olur. Niye? da problem yok vasfında ama lazimi bir vasıf. Hmm. Şayet o vasıf lazimi olmazsa ayrılabilen bir vasıf olursa ki sual aslında bununla alakalı evet. cuma saatinde yapılan alışveriş. Hmm. Böyle olduğu zaman bu alışveriş için batıl veya fasittir ifadesini kullanamayız. Mekruhtur ifadesini kullanacağız. Niye? Çünkü cuma saatinde yapılan alışverişin nehyedilmiş olması yani yasaklanmış olması neden kaynaklı? Farz olan cuma namazına gitmekten alıkonulmasına engel e, etken. Peki bir insan e, alışveriş yaptığı halde cumaya gitme imkanı olabilir mi? Olabilir. Yani ayrılabiliyor. Yani şöyle ki yaptığınız alışveriş cumaya gitmeye mani olmayabilir. Her ikisini de yürüyerek namaza giderken hmm, icab ve kabul lakit evet. yapması gibi. Bak bu mümkündür. Veyahut da bir insan alışveriş yapmadığı halde başka bir eylem, başka bir fiil ile Cuma'ya gitmekten alıkonulabilir. İşte o saatte piknik yapması, muhabbet etmesi, kahveye gitmesi veya balık tutması gibi. İşte bu zamanda fukaha diyor ki demek ki buradaki problem yani Cuma'ya gitememe problemi aktin e, lazimi olan bir vasfı değil. Ondan ayrılması mümkün olan bir vası, mucavir olan bir vası. O zaman bu problem alışverişi külliyan batıl edemez. Alışverişi fasit de edemez. Belki harici bir problem oluştuğu için alışverişi mekruh yapar. Hı. Netice olarak cuma saatinde yapılan alışveriş mülkiyet ifade eder. Ee, ve bu akit lazimi olur, malı teslim etmekle mükelle parayı alır, konuşulan bedel neyse onu alacaktır. Buralarda bir sıkıntı yok ama yapılan bu eylemde harici bir nedenden dolayı problem oluştuğu için şer-i, şeri bu alışverişe mekruh alışveriş diyor. Hmm. Ve buradan elde edilecek olan kazanca kişiye her ne kadar mülk ifade etse de e, çok meşru bir yoldan elde etmiş olmayacağından dolayı e, hoş karşılanmıyor. Mekruh akit olması itibariyle. Evet. Cuma saatindeki alışveriş bu. Şimdi gelelim suale. Arkadaşımız diyor ki, tabi buraya bir parantez açalım. E peki cuma saatindeki alışveriş mekruhsa, o zaman çok da önemli değil, yapılabilir mi? Şeklinde bir algı anlaşılabilir. Hayır. Yasaktır, haramdır, günahtır. Ama meselenin fıkıhsel olarak, hukuksal olarak karşılığı, alışverişte bir halel yoktur. Yani hmm. yapılan alışveriş geçerlidir. geçerlidir. Ama, Ama bunun yanı sıra yapmış olduğun bu alışverişte harici bir emri çiğnemişindir. Ne o? Cuma'ya gitme emrini. Bundan dolayı bir yasak çiğnemiş olacağından dolayı ahirette muhakkaza edileceksin. Yani Bundan burada dolayı kazanılan paraya haram denmez. Denmez. Ama bu işlemden dolayı kişi günah işlemiş olacak, günah almış olacaktır. Hmm. Bu da bunun gayri lazımı olan bir vasfı olduğundan dolayı. Peki sualde kardeşimiz diyor ki ben dükkanıma Cuma farz olmayan bir kimseyi bıraksam, işte örneğin çocuk, çocuk gibi ki burada aslında başka işgaller de var. Çocuk dahi olsa eğer bu çocuk e, akli melekeleri yerinde olmayan bir çocuksa zaten bunu alışveriş yapması mümkün değil. Akli melekeleri yerinde olduğu zaman bunun en azından mü mü mümeyyiz olması gerekir. Yani temiz yaşında olması gerekir evet. yapacağı aktin e, inikat edebilmesi için. Yani bu yaşta olan bir çocuğu da namazı alıştırmak gerekir. Namazdan geri tutmak Hı -hı. da değil. Ama yine de meseleyi biz sual açısından bakacak olsak veya gayrimüslim çalıştırmak, ha, bu olabilir çünkü ona mükellef değildir. Veya misafir olan, seferde olan, cuma farz olmayan bir kimse gibi veyahut da cumaya gitmeye engelli olan bir hasta gibi. Yani ya hasta bir bayan. Ondan. Konulsa. Bayan da olabilir ama bazı fetvalar vardır. Konuşurken başka şeyleri meşrulaştırmış evet, olursunuz. Bu anlamda Yani özellikle. o zaman sanki bayanın da böyle bir yerde çalışmasına yeşil ışık yakılır mı yakılmaz mı? Tabi bu işin durumuna göre. E, muhatap olacağı kişilerle Şimdeler alakalı evet işte yani diyelim ki kendisi işverendir e, veyahut aile şirketidir. E, hitap ettiği de sadece kadınlardır. Erkeklerin içeri girmesi mümkün değildir. Ha, bu e, bir şey denmez. Yani mutlak manada kadının çalışması caiz değildir demek yanlıştır. Hı -hı. Ancak çalışması harici bir günahı işlemesine sebebiyet veriyor ise bu durum olarak değerlendirilir. Evet. O yüzden ben bayan tabirini kullanmak Hı -hı. istemedim bundan dolayı. Cuma farz olmayan işte çocuk gibi, gayrimüslim gibi veya misafir olan bir kimse gibi. Bunun dükkana bırakılmasından bahsediyor. Şimdi bu dükkana bırakılacak ve bu kişi bir satış yapacak. Bunun açısından Cuma farz olmadığından dolayı bu hitap buna hitap etmiyor. Yani nehi, Cuma saatinde alışveriş yapma hitabı buna tahallük etmiyor. Hı hı. Ama akit e, tek başına yapılan bir işlem değildir. Yani karşına bir muhatap olması gerekir. Yani bir alıcı olması gerekir veya bir satıcı olması gerekir. Bu sefer karşı taraftaki kişi de Cuma farz olmayan kişilerdense problem yok. Ne gibi? E, diyelim ki hastanenin kantinini çalıştırıyorsunuz e, ve cuma saatinde siz orada durmuyorsunuz. Oraya bir çocuk koyuyorsunuz veya bir gayrimüslim e, bir çalışanınızı koyuyorsunuz. E, ama hastane olması hasebiyle genelde burada bulunanlar hastadır ve cumaya gitmeyecek veya gitmeme noktasında ruhsal sahibi olan kişilerdir. Veya Ramazan-ı Şerif ayı içinde düşünebiliriz. Gündüz vakti kantini çalıştırıyorsunuz. Yiyecek satıyorsunuz. Oysa oruçlu olması gerekir ama hastaların bulunduğu bir yer. Cuma farz olmayan, Ramazan oruç tutması farz olmayan kişilerin galibi olarak bulunduğu yer. Veyahut da yol tesislerinde seferi olan bir e, tesiste hmm, evet. e, bir yer işletiyorsunuz. E, yiyecek satıyorsunuz, içecek satıyorsunuz. E, ve orada yolculara evet. genelde hitap edilir ama siz oranın ahalisizsiniz. Size cuma farzıdır ama müşterilerinize cuma farz değil. Böyle bir durumda sizin oraya koyacağınız cuma farz olmayan bir kimsenin satış yapmasında bir sıkıntı olmaz. Niye? Alan kimse de galibi olarak... Cuma farz olmayan kişiler, e, satan kişi de zaten cuma farz olmayan kimsedir. Dolayısıyla bu yasaklık bunlara hitap etmeyecek. Ancak bulunan yer eee itibariyle cuma farz olan kişilere hitap eden bir yer yani işte hastane gibi bir yer değil seferin e, ihtas edilebileceği e, yol konakları değil şehrin merkezinde bir yer olduğunu düşünecek olursak bu durumda her ne kadar sizin oraya koyduğunuz kişiye cuma farz olmasa da cuma farz olacak kişilere hizmet etmesi ve onların alışveriş yapmalarına imkan tanıması tesebbüp itibariyle yine günaha yardım etme olacağından hmm. dolayı kerahattan hali değildir evet e, kişi kendi açısından sorumludur. Ben cumayla mükellef değilim diyebilir. Kerahat benim açımdan yoktur ama karşı taraf açısından kerahat vardır, mekruhiyet vardır. Ve o karşı tarafın bu mekruhiyeti işlemesi sadece onun değil benim ona desteğimle, yardımımla olacağı için o zaman tesebbüp sebep iti olma açısından o günaha kişi de ortak olmuş olacaktır. O yüzden mesele sadece dükkanıma bırakacağım kişinin mahiyeti değildir. Satmış olduğunuz ürünün kime hitap etmesi veya dükkanınız kime hitap ediyor? Özellikle mesela lokantalarda bu çok oluyor. Öğlen saati tam işte yemek saatine denk geliyor. Cuma günü olduğu zaman da insanlar ne yapıyor? İşte 5 kişi çalışıyorsa ikisi kalıyor, üçü cumaya gidiyor. İkisi orada işte yemek dağıtma satışa, da atmıyor, devam, satışa devam, ediyor. devam ediyor. Tabii soru onunla değil. Soru bununla evet. alakalı. Bırakacağımız kişiler cuma farz olmayan kişiler olacak. Yani hmm. işveren bu konuda hassas. Güzel. Ama hitap ettiğin kişi kim? Yani oradan alışveriş yapacak olan kimse kim. Eğer mazinle açısından bakıldığında Cuma farz olmayan kişilerin genelde bulunduğu bir yerse, işte dediğimiz gibi hastane gibi yerlerde veya da işte yol kenarlarındaki tesislerde, ha, o zaman bir ihtimal ki çoğunluk itibariyle burada bulunanlar Cuma farz olmayan insandır. Satan kişi de zaten Cuma farz olmayan kişidir. Bunların alışveriş yapması problem yok. Evet. Ha, bu arada işte bir hastanın velisinin gelip de oradan alışveriş yapması onun kendi problemidir. Onu siz seçemezsiniz. Yani siz satacağınız şey sana cuma farz mıdır değil midir diye sual sorma mecburiyeti yoktur. Evet. Ama bir mazine yani ihtimal ekseriyet nedir? Nereye hitap ediyorum? Aynı olayı internet siteleri içinde söyleyebiliriz. Yani kardeşimizin ikinci suali e, diyor ki biz ürünlerimizi internet üzerinden de satıyoruz. E, sitede 7.24 alışveriş yapılabiliyor. E, biz cuma saatinde dükkanı kapatıyoruz ama e, bir insan kendi evindeyken bir ürünü orada görüp beğenip siparişini verip hatta parasını kar kartla da ödeyebiliyor. Hı hı. Ve biz geldiğimiz zaman onu orada görüyoruz ve o kişinin ürünü kargo ile ona gönderiyoruz. Dolayısıyla cuma saatinde alışveriş yapmış oluyoruz dolaylı olarak. Yani bu gibi noktada ne yapabiliriz? Tabi internet olayı biraz daha farklı. Çünkü bu sadece o dükkana hasredilmiş değil. Yani siz örneğin İstanbul'da bu siteyi açmış olsanız bile işte Türkiye'nin en ücra köşesindeki bir kimse dahi oradan alışveriş yapabiliyor. Evet. Sizin burada cuma saati ama orada cuma saati değildir. Bu da olabilir. Hmm. Ama yine bununla beraber eğer imkan varsa Tabii ben bunun e, tam teknik olarak imkan var mı yok mu bu konuda bir malumatım yok. E, kişinin bulunmuş olduğu dükkanına e, nazar alarak itibar ederek en azından cuma saatinde alışverişleri durdurabilmesi. Yani e, bu saatte şu anda satış yapmamaktayız. Hmm. Bu da tabii nerede, e, eğer o ürün sadece cuma farz olmayanlara hitap eden bir ürün değilse. Mesela diyelim ki sattığınız ürün kadınlara hitap eden bir ürün. Ve ekseriyette onu alacak olan kişiler bayanlardır. Bayana da zaten cuma namazı farz değildir. Hı hı. Böyle olduğu zaman bir ekseriyet, bir mazinle, yani tıpkı hastanede bir kantin işletmek gibi veya yol kenarında bir restoran işletmek gibi böyle düşünülecek olursa o zaman olabilir bir şey demeyiz. Niye? Çünkü ekseriyet e, hitap ettiği kişi Cuma farz olmayan kimsedir. Siz Cuma saatinde sitenizi açık dahi bıraksanız, bu durumda alışveriş yapmalarına mani olmayacaktır. Evet. Ama yok, o ürün genelde e, Cuma farz olan kişilere hitap eden bir ürün. İşte bir otomobil parçası gibi. Yani erkeklere özellikle Hı -hı. hitap ediyor. Ee, imkan varsa cuma saatinde blok ettirelim, durduralım. Ama buna imkan yoksa, burada kişinin kendi açısından meseleye bakıldığı zaman, ben cuma saatinde alışveriş yapmıyorum. Ben cumaya gidiyorum. Yani alışveriş yapmam cumaya gitmeme engel değil benim Hı -hı. açımdan. Yani diğerlerini de eğer men etme imkanım varsa yaparım. Böyle bir imkan da yoksa, burada da yapılacak bir şey yok. Yani burada kendi sitesi varsa belki serverdan kapatabilir ama diğer mağazalarda eğer ki e, ürünlerini sergiliyorsa belli mağazalar var ürünlerini evet. koyabildiği. Orada yani zaten imkan kişi, olmuyor. İmkan yok demektir. Siz Hı -hı. onu kapatamıyorsunuz, durduramıyorsunuz. Burada yapılacak bir şey yok. Evet. Zaten o ürün bir de dediğimiz gibi Cuma farz olmayanlara hitap eden bir ürünse hiç problem yok. Yani bayanlara Hı -hı. hitap eden ürünler gibi. Evet burada dikkat edilmesi gereken evet. konu o. O zaman şunu da söylememiz lazım. Cuma vaktinde yapılan alışverişe haram diyemeyiz haramdır. Yani şuma, şöyle diyeceğiz. Cuma saatinde yapılan alışveriş batıl değildir. Fasit değildir. Mekruh, Mekruh bir alışveriştir. Evet. Mekruh bizim için bir hafiflik ifade etmemelidir. Hı -hı. Tahrimidir çünkü günahtır. Yani hadi haramdır tabirinde kullanabiliriz. Ancak mülkiyet ifade eder. Yapılan alışverişten kaynaklı kazanç kişinin mülkü olur. Ama tabi helal yoldan edinmiş bir mülkiyet olmaması hasebiyle e, hoş karşılanmaz. E, Tasadduk etmesi tavsiye niteliğinde o kişiye söylenecektir. Sadece burada cuma saatinin namaza gitmemesi, o kişinin günahı O kazancı cumaya gitmesini engel olmasından dolayı yani bir nevi harama sebebiyet verdiği için onun günahı e, günah olması. Evet hocam. Bu durumu diğer kişi için de düşünebiliriz. Bana Karşılıklı. farz değil ama karşımdaki kişiye farz. Benim yapacağım alışverişle onun cumaya gitmesine engel koyacak olursam ya efendim ben yapmasam da o bir başkasından bunu yapacaktı. Hı. Önemli değil. Tesebbüp yani sebep olma itibariyle bakıldığı zaman yine caiz olmayan bir işlem olur. Bir diğer sorumuz hocam. Ben kamu şirketinde muhasebe departmanında çalışıyorum. Şirketimiz belediye şirketi olup kamu şirketidir. Kamu şirketleri paralarını kanunen kamu bankalarında bulundurma zorunluluğu var. Bundan dolayı da vadesiz hesaplardaki paraları vadeli yani faiz hesaplarda işletilmesini istiyor yöneticilerimiz. E, mali işlem işlerden sorumlu yöneticiler bunlar. Bundan dolayı da biz muhasebeciler kamu bankalarında faiz oranı hangisi çok veriyorsa... O kamu bankasına vadeli hesap açılması ya da para aktarılması konusunda aracılık, işte telefon görüşmesi hesapların aktarılması konusunda talimat yazısı hazırlaması ve benzeri şeyler yapıyoruz. Bu konuda bizim faizle ilgili sorumluluğumuz nedir diye sormuşlar. Aslında bu sualde bir evvelki sualle kısmen Hı. örtüşmekte. Yani kişi bizatihi faizli bir işlem kendi şahsi adına yapmıyor. Ama çalıştığı kurum adına yapmış oluyor veya en azından alet oluyor. Sehebiyet ve olmuş olması hasebiyle elbette oradan vebali vardır. Ee, ama bildiğimiz kadarıyla bunların alternatifi var. İşte diyor ki, muhasebeciyim diyor, bu e, platformda çalışıyorum. E, ve kurumumuzun var olan parasını ise bir kamu bankasında değerlendirmemiz gerekiyor. E, bildiğimiz kadarıyla e, devlete tahallük eden finans kurumları da vardır. Çok şükür bu güzel bir açılımdır aslında. Her ne kadar biz finans kurumlarını külliyen tasvip etmesek de her yaptıkları işlemleri doğru olduğuna kanaat getirmesek de diğer faizi bankalarla hiç değer tutmanın da doğru olmayacağını Hı. söylemekteyiz. Dolayısıyla burada bir alternatif olarak madem ki bunu bir bankaya yatırmanız gerekiyor, faizli bankaları yatırmaktansa faizlisiz çalıştığını iddia eden katılım bankaları ki bu illa devlet bankası olması gerekiyorsa bu da var, hmm. devlet bankaları da var. O yüzden bu yönde bir tercihlerinin yapmasının gerekli olduğunu söylerim. Ama burada şey var hocam, özellikle şunu istiyorlar mesela yöneticiler, faizi en fazla hangisi veriyor? Mesela biri yüzde on veriyor, biri yüzde on buçuk veriyorsa yüzde on seçmek zorundasın diye bir şart koşuyorlar çünkü çalışanlara. Yani öyle bir durum varsa bizim bu kişiye tavsiyemiz başka bir alana kendini aktarabiliyorsa, yani evet yine ben muhasebe işlemi yapacağım ama paranın hangi bankayla kaldırılacağı, hangi bankayla iş yapılacağına dair ben bu alanda bir hizmet yapmak istemiyorum deyip onu kendini farklı bir alana kaydırmasını tavsiye ederiz. Evet. Ama önce şartları zorlasın. Ee, yani belki de olma imkanı vardır. Belki bu netice itibariyle kurumun almış olduğu bir karar değil. Onun üzerindeki amirin ona bir beyanıdır. Hı -hı. O amir dediğimiz kişide neticede bir insandır. Evet. O da mükelleftir. Bunun vebali ona da aktarıldığı zaman o da bu vebalden elbette korkacak olan kişilerdendir. Bunun iller nemalanması gerekiyorsa ki doğrudur. Paranın atıl durması uygun değil. Hı hı. Kamuya kazanılması, kazandırılması gerekir. Bunu finans kurumları vesilesiyle de yapma imkanımız vardır diyerek bu şekilde alternatifler sunsun. Belki onların oranları faizli bankalarının oranlarıyla da eş olmayabilir. O konuda da çok fazla bir malumatım yok. Ama burada yine biz hassas olmamız, hassasiyetimizi ön plana çıkarmamız atış açısından elimizden geldiği kadar mücadele etmek zorunluluğumuz vardır. Direkt kesip atmamak da lazım aslında. Ya ben bu işi yapmıyorum dedi ki kenara çeşitmemek lazım. Muce kim münkeri gördüğü zaman Hı -hı. imkan nispetince eliyle, diliyle, lisanıyla ondan sonra kalbiyle. kalbiyle. Ee, bu şekilde bir işlem. Yani direkmen sonuca ben hemen çıkıyorum değil bir zorla. Belki onu kurtarabilirsin. Belki bu hasleti komple kaldırabilirsin. Evet. Bu doğrultuda kişinin gayret sarf etmesi. Hı. Ama bütün şartlara rağmen bunu olmuyor, yapamıyor ve bu günahı illa kendi eliyle oluyorsa e, yine biz çocuk çocuğunu mağdur edecek şekilde derhal orayı terk etsin diyemeyiz. Hı. Böyle bir yetkimiz yok. Ama e, kendi bulunduğu, çalıştığı alanı değiştirme noktasında elinden gelen gayreti sarf etmesini tavsiye ederim dediğinde bu kardeşimize söyleriz. Evet. Hocam bu arada hemen finans kurumlarıyla alakalı hani bütün her yaptıklarına bizler e, caizdir demiyoruz dediniz evet. ya. Burada son zamanlarda özellikle de e, finans kurumlarında ihtiyaç finansmanları adı altında şeyler çıkartılmaya başlandı. Onunla ilgili kısa bir Şimdi bilgi versek. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, bankacılık olarak değerlendirilen bazı işlemler var. Bu işlemleri e, finans kurumları yani katılım e, bankaları e, belli çerçevelerde İslam'a hassasiyeti olan kardeşlerimizi hesap edebilme adına aynı sonuca varılsa da farklı yollarla gitmeye çalışıyorlar. Hmm. Yani burada niyetleri iyidir kötüdür bu konuda herhangi bir yorum yapmak istemem. Ama neticede kendilerince veyahut da bağlı olmuş oldukları kurumlarının e, belli bir fetva mekanizması var. Onlardan icazet alıyorlar. O icazetleri doğrultusunda hareket ediyor diyorlar. He, biz bu icazetlerin birçoğunu kabul etmiyoruz. Onlarla yaptığımız görüşmelerde hatta onların hocalarıyla yaptığımız toplantılarda da bunları rahat bir şekilde dillendirdik, tartıştık, masaya yatırdığımız meselelerimiz olmuştur. Ama neticede öyle veya böyle diğer yalın faizle çalışan bankalarla aynıdır demek de ciddi anlamda bunlara haksızlık yapılmış olur. E, Şimdi bu bahsettiğiniz ihtiyaç meselesi, ihtiyaç kredisi ki e, diğer faizi bankalara direktmen ihtiyacınızı arz edersiniz. Size ne kadar nakit lazım? Şu kadar nakit sizin kazancınıza göre, işte cironuza göre veyahut da mal varlığınıza göre bunu alabilir miyim, alamaz mıyım? Çünkü hiçbir banka yaş tahtaya ayağını basmaz. Evet. E, kesinlikle bilir ki verdiğimin daha fazlasıyla bundan alabilmem gerekir. Hı hı. En ufacık bir şahibe bir şüphe dahi verse kesinlikle size krediye onay vermeyecek. Evet. Bu standartta eğer uyuyorsanız size direktmen or rakamı parasal olarak verir ve ondan aylık yıllık olarak faizini sizden talep eder. Finans kurumları katılım bankaları ise bunu, işte sana lazım olan şey nedir? Evdir, arabadır veya bir iş makinasıdır. O zaman şöyle yapacağız der. Bu iş makinesinin veya bu arabanın ne kadarını nakit ödeyebilirsin? Elinde bir miktar para olması gerekir. Yani sıfır nakitsiz bir kredi sistemine bildiğim kadarıyla birkaç seneden beri hiçbir kurum onay vermiyor. Bu noktada devletin de baskısının olduğunu söylüyorlar. Çünkü hiç nakit olmayan bir kimsenin sorumluluk alma durumu olmaz. Bu da kredilerin ters etmesine sebebiyet verir. Oysa e, kredilerin dönmesi devlete zarardır. Yani neticede e, kamuya zarardır. Evet. Bu dolaylı yoldan ekonomiye zarar çünkü. Kamuya tahallük edecektir. Bu önlenebilmesi için kişilerin gerçekten e, bunu ödeyebilecek istihdaatı olması ve bununla dair gayretini gösteren bir nakiti ortaya olması. Hı. O yüzden ona soruyorlar ne kadar nakit ödeyebilirsin işte e, bu ürünün yüzde 50 parasını ödeyebilirim. O zaman yüzde ödeyebilirsen geri kalan yüzde 50'sine kredi demektir. Bunu da şöyle yapıyorlar işte o ürünü 100 lira sen 50 lira veriyorsun e, gidiyorlar o ürünü pazarlarını yap bizim adımıza yüzde 50'sini hasar eten, tabii bizim bu rakamlarımızda yüzde 50 oldu Hı -hı. bu rakamlar değişirse oran da farklı olacaktır. %50'sini asaleten kendi adına %50'sini de vekaleten bizim namımıza git buyrunu satın al. E, kişi gidiyor pazarlığını yapıyor, alışverişi yapıyor. E, belli evrakları kuruma getirdiği zaman evrak e, getirdikten sonra da kurum o parayı o kişinin hesabına transfer ediyor. Hı hı. Böylece o ürün her iki şahıs arasında yani kurumla, kurumu şahıs tabiri kullandım, bir de onu alan kişi açısından ortak oluyor. Bizim biraz önceki örneğimizde bu ortaklık %50, %50 oluyor. Evet. Daha sonradan o kişi, o kurumdan yüzde hissesini, hani satın 50 liraya alıyor. aldığı yüzde elli hissesini bir yıl vadeli, iki yıl vadeli nasıl bir ödeme planı çıkartıyorlarsa ki bunu da daha önceden konuşuyorlar zaten. Hı hı. E, o doğrultusunda onun o yüzde 50 hissesini işte 52, 53'e veya 55'e ondan satın alıyor. Bu şekilde iki işlem olmuş oluyor. Yani iki alışveriş. Hı. Önce satın alma, daha sonradan alınan hisseyi karşı tarafa satma. Hı. Bu şekilde yapmak suretiyle bir murabaha akti karşılığıyla neticede o ihtiyacını nakit olan ihtiyacını veya işte o ürüne olan ihtiyacını e, bu şekilde faize bulaşmadan görme imkanı da olabiliyor. Tabi bu masum anlatış şekliyle böyle. Ama bunun uygulamalarında bazı e, bankaların özellikle bu şubeden şubeye bile değiş değişiyor. Evet, e, farklı şeylerin olduğunu da duymaktayız. O yüzden bizim e, her platformda dillendirdiğimiz bir şey vardır ki finans kurumlarına biz külli itibariyle her yaptıkları izdir. Asla demiyoruz. Hmm. Ee, dediğimiz şey şudur ki herkes birey olarak kendi şahsına hangi işlemi yapıyorsa yapacağı işleme dair fetvasını sual ve kendisine verilecek olan reçete doğrultusunda hareket, hareket. etsin. Evet. Ve bu reçetenin uygulanıp uygulanmamasının takipçisi de kendisi olsun. Hı hı. Çünkü bu şöyle olabiliyor. Bazı kurumlar işte veya şube müdürleri biz e, filan hocayla görüştük bize icazet verdi diyor. E, hı hı. Dolayısıyla icazetiyle burası caiz oluyor. E, Baya bir yıl oldu. E, ki o müdür efendi de rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Hı hı. Bu vesileyle de ona rahmet okumuş olalım. E, bir organize yapmışlardı. Yine finans kurumlarından bir tanesinin bir kartı ile alakalı kredi kartı ile alakalı bir fetva sormuşlardı farklı bir isimde çıkartılan kredi kartı hmm. isim vermek istemiyorum çünkü belki reklama girebilir evet. veyahut da anlaşılabilir o yüzden söylemek istemedim bunu bununla alakalı biz bir çalışma yaptık dedi ki bunu şu şekilde yaparsanız yani sizin istediğiniz sonuç zaten bu bu sonuca yaptığınız şekilde değil de şu şekilde diyerek bir alternatif çizdik ona bir vekalet sistemi çizdik bir reçete daha doğrusu sunduk bunu uygularsanız bu eyleminiz caiz olur hiçbir sıkıntı da olmaz diyerek hatta bunu yazılı olarak da o kuruma göndermiştik biz fetva kurulu olarak çalıştığımız bir meseleydi daha sonradan haber alıyoruz. Tabii onlar uyguluyor mu uygulamıyor mu bizim takip ettirebileceğimiz bir mekanizmamız yok. Yani biz bir Gimdes gibi sertifika verdik mi verdiğimiz kurumun bunlara tatbik edip etmediğini teftiş edebilecek bir mekanizmamız yok. Evet. Gimdes bunu yapıyor. Bir ürüne işte helal sertifikası verdiği zaman o sertifika bir yıl geçerliyse bir yıl takibini de kendisi yapıyor ki yapmak zorundadır. Evet. Ama bize biri fetva soruyor, bunu nasıl yapabilirim? Şöyle yaparsan caiz, böyle yapmazsan caiz değil. Yapıp yapmamak artık kişinin kendi işi. Yapıyor mu yapmıyor mu diye kimseyi takip edemeyiz. Onu takip edemeyiz, yani. öyle bir imkanımız evet. yok, öyle bir gücümüz yok. O yüzden bunu böyle söyledikten sonra şöyle bir telefonlar gelmeye başladı. İşte hocam biz filan kurumun falan şubesinde alışveriş yapıyoruz. Bize diyorlar ki o şube icazet aldı. Nasıl Aha. icazet aldı? İşte o fetva yazılı olarak orada. Ya bu mübarek adam diyoruz. E, doktora gidersin, hastalığını söylersin. Doktor hastalığına mukabil bir reçete verir. O reçeteyi alıp eve getirdiğin zaman hastalıktan iyileşir Birleşir misin? Değil, o reçetenin uygulanması gerekir. Yani o yazdığımız şey bir icazetname tarzında bir belge, bir vesika değil ki. Aha. Onların uygulaması gereken bir işlem. Onu uyguluyor mu, uygulamıyor mu? Yani o kağıt sihirli bir değnek misali, o kurumda oluyor, sonrası helal oluyor. Oradan aldın, başka bir yere getirdin mi orası haram oluyor, burası helal oluyor. Böyle bir şey Şer yok. Çerçeve basıyorlar. Yani o. böyle bir mantık evet. yok. Burada asıl olan onun uygulanması. O yüzden e, bu konuda çok ağzımız yandığından dolayı e, biz hiçbir zaman isim vermeksizin e, herkes yani bizatihi bu işle muhatap olan müşteri senin şahsına münhasır sana ne yapman gerekir söylenir ve onun yapıp yapmamasının takibi de sana aittir. Hmm. Sen gidersin orada şubede oturursun müdürle mi konuşursun orada veyahut da işte müşteri hizmetlerinde bulunan memurla mı görüşürsün Tabi inisiyatif sahibi yani yetki sahibi olan kişiyle o demiş olduğumuz reçetiyi onlara tatbik ettirirsin ki tatbik etmeleri zor bir şey değil. Neticede aynı sonuca varacaktır. Sadece bazı ufak tefek manevralar vardır, akit manevraları. bunları tatbik ettirirsin. Böyle yaparsan akdin caiz olur. Böyle yapmayacak olursan bunun caiz olduğunu biz söyleyemeyiz diyoruz. O yüzden burada yani kurumlarla alakalı ekonomiye dair olan bu sadece bankalarla değil günümüzde işte birkaç yıldan beri olan işte şu evim, bu evim ki araba alımlarında, ev alımlarında kura sistemiyle yapılan bazı işlemler yapılıyor, evet. bazı kurumlar çıktı. Hatta son zamanlarda bunlar da bankacılık sektörü dahilinde mesul olsun mu, olmasın mı şeklinde devletin bazı konuşmalarında olduğunu duyduk. İşte bunlar için de biz aynı şeyi söylüyoruz. Bunların bir çoğu geliyor bizlere danışıyorlar nasıl yapabilmemiz gerekir? Onlara bazı reçeteler veriyoruz. ve onlar da bunu kullanıyorlar. İşte biz İsmailağa'ya gittik, fetvasını aldık. Tıpkı evet. biraz önce bahsettiğimiz finans kurumlarının kullanması hmm. gibi. Ama hiçbirinin hakkında dedik de dediğimiz hiçbir kuruma biz kefil değiliz, hiçbir kurum için bunların her yaptığı caizdir demiyoruz. Reçetemiz budur. Bu reçetenin uygulanıp uygulanmamasının takipçisi olan da müşterilerdir. Eğer sistemi bu şekilde yaparsanız, caiz yapmazsanız biz buna fetva vermiyoruz, caiz olduğunu söyleyemiyoruz deriz. Benim öyle finans kurumunda bir araç mu olmuştu hocam. Erken ödeme yapmam gerekti, aracı evet. sattık. Mecbur borcunu ödememiz gerekiyordu. İşte şeyini çıkarttılar. Dedim ki bunu farklı bir para cinsinden ödemem gerekiyor. İlk defa duyduk dediler mesela. Evet. Sonra mevzuyu anlatınca böyle yapılması gerektiğini falan. Ya işte farklı hoca efendi de geldi. O da bize şöyle söyledi. İşte sizin şeyden de arkadaşlar geliyor. Onlar da böyle yapıyorlar. Nasıl oluyor falan gibi. Valla dedim benim duyduğum bu. Reçetesi bu. Uygulamak bana kalmış. Yani onlar uyguluyor ya da uygulamıyor. Beni ilgilendirmiyor. Evet. Ben bildiğimi yapmakla mükellefim. O şekilde bir para takası olmuştu. Ee, tabii ki burada herkes kendine göre dediğiniz gibi fetvasını Ve almasına paylaşıyor. neticede yaptırdınız Yaptırdım. Onu. Demek ki olabiliyor. Param yani, hemen mesela orada bankadan gittim, o, dolar satın aldım. Önemli değil. Neticede evet. uyuyabilen bir reçete var. O sizin inisiyatifiniz doğrusunda. Böyle yapılacak diyorsunuz. Çünkü karşı taraf için bir şey fark etmiyor. Hiç değişmiyor. Aynı evet. parasını alıyor, aynı rakamı alıyor. Ama akit İslam hukukuna göre ufacık bir ifadeyle helalden harama haramdan helale dönebilir. Evet. Yani burada şöyle demez Ya sembolik olarak aynı şey. Sonucu aynıdır. Hep bu hmm. kafayla gidiyorlar hocam. Aynı sistem diyorlar. İşte, Faizi bankada aynı diyorlar. Evet. İşte finans kurumunda aynı. Mantıkla bakıldığı için e, bu fıkıh meselelerine, dini noktadaki evet. konulara Bunu sıkıntı yaşanıyor. Bunu Hoca Efendi çok güzel bir örnek veriyor. Bunu belki burada da daha önceden söylemiştik. Yani karı koca arasındaki münasebetin fiziksel olarak yapılan o münasebet ile affedersiniz haram yolda yapılan zina münasebetin eylemsel olarak hiçbir farkı yok. Evet. Ama biri helal biri bir haram. haram. Peki o haramı helale çeviren ne? Mücerred akit. İki tane şahidin üzerinde ben seni hanımlığa kabul ettim ben de seni kocalığa kabul ettim demesi. Yani bir söz haramı helal yapıyor. O sözün olmaması helali haram yapabiliyor. Dolayısıyla yani burada akıl yürüterek ya sonucu aynıdır, sonucu aynı olabilir ki aynı olduğunu da söylemiyoruz Hı. ki aynı değildir. Evet. İlla bir takım farklılıklar vardır ama ne olursa olsun çizilen bir çizgi vardır. Ona teslimiyet göstermek gerekir ki hani bunu her daim yine örneklendiriyoruz, misallendiriyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a baki denilen yerdeki muvatta da var bu ad-i şerif. E, rutab ikram ediliyor, yaş vurma çok hoşuna gidiyor diyor ki buranın bütün hurmaları böyle midir deyince e, yok ya Resulullah bizim hurmalarımız kalitesiz hurma onlardan biz iki ölçek veriyoruz yani diyelim ki iki kilo veriyoruz hmm. bundan bir kilo alıyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki böyle yapmayın bu faizdir çünkü hurma hurma ile değiştirildiği zaman eşit ve peşin olması gerekir. Ashab diyor ki ya Resulallah kimse kaliteliyle kalitesize eşit değişmez ki illaki bir fark olması gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir reçete veriyor. Diyor ki siz elinizdeki o kalitesiz hurmayı satın, karşılığındaki bedeli satın bedelini alın. O parayla gidin kaliteliden iki kilo mu alacaksınız, yarım kilo mu alacaksınız gidin onu alın. Hı -hı. Aynı işlem sonuç olarak aynı şeye varılıyor ama iki alışveriş ile bu helal oluyor. Ötekinde malları birbirine trampa ile bu haram oluyor. Yani burada da akıl yürütülerek aynı sıdır denilebilir ama öyle olduğu halde kim teslimiyetini ön plana koyarak Allah Resulü böyle dediyse ben bunu akledemesem de burada ne gibi bir hikmetler olduğunu göremesem de diyecek teslimiyetini ortaya koyacak. Öteki kişi de akıl yürütecek, aynı şeydir diyecek. Orada teslimiyetini ortaya koymayarak imtihanı kaybedecek. Hocam Gerçi, bu hadis-i şerifte çok özür dilerim. Evet. Şeyi söylüyorlar hani hurma aynı işte takas edilmez diyorlar ya kaliteli hurmayla kaliteli hurma. Burada arabalarda da mesela takas şeyini soruyorlar bu hadis-i şerife Şimdi, binaen. Şöyle söyleyeyim e, mallar ribevi mal ve ribevi olmama şeklinde birçok yönden taksim edilir. Bu da bir yöndür. E, bu bahsettiğimiz ribaya tahallük eden mallarda eşit ve cins e, peşin olması gerekir. Araba dediğimiz e, ki özellikle ikinci el arabalarda Hı. kıyami mallardır. Kıyami mal olduğundan dolayı bunların birbirlerine trampasında biri diğerinden fazlaydı eksikti şeklinde şeran böyle bir şeyden bahsetmemiz Hı. mümkün değil. Dolayısıyla bunların arasında alışverişte faizin cayır olması mümkün değildir. Değil, tamam. Yani bir tane arabaya beş tane araba da e, alabilirsiniz verebilirsiniz. Olsun. Neyse konumuza gelecek olursak bu evet. konuyu anlatırken e, ekonomiyle ilgilenen e, bir grubun içinde bu meseleyi bir ara konuşmuştuk. Oradan işlerinden bir tanesi kalktı. Yani dini bilgisi olmayan ama bunun yanı sıra e, ekonomi kafasına sahip olan biri. Dedi ki hocam dedi aslında dedi e, şu sizin anlatımınızda siz belki bunu göremiyorsunuz. Aynı şey diyorsunuz ama ben bir ekonomi kafasıyla meseleye baktığınız zaman bunun aynı şey olmadığını çok iyi anlayabiliyorum. O. dedim nasıl yani dedim bize de anlat da biz de bundan istifade edelim. Dedi ki burada efendimiz Aleyhissalatu vesselam evet elbette kendi bir e, hüküm söyledi. Bu hükmün sonucunu anlayalım veya anlamayalım teslim olmamız gerekir. Hı -hı. Ama burada ekonomiye çok büyük bir katkı vardır. Nedir o katkı? Bir alışverişi Peygamber aleyhisselatu vesselam iki alışveriş yaptı diyor. Yani hmm. bir e, sistemin, bir devletin e, ekonomisi nasıl düzgünlüğü anlaşılır? Pazarda yapılan alışverişler. alışverişler. Yani 10 alışveriş yapılan bir pazar, 20 alışveriş yapılan bir pazar gibi. Hmm. Burada biri ikiye katladı. Düşünün ki bu yani her bir alışverişi ayrı bir alışveriş olarak düşündüğümüz zaman sonuç olarak ben bu bardağa ulaşmam gerekiyor. Buna direkt ulaşıyorum veya buradan ulaşıyorum. Buradan ulaşırken seni de muhatap evet. kılıyorum, bunu da muhatap kılıyorum. Bu ekonomiye çok büyük bir katkıdır. Yani kopyalama misali. Biri ikiye kopyalıyorsun. Evet. O zaman hacmin otomatikmen iki katına çıkmış oluyor. Bu ciddi anlamda bir faydadır. Tabii kardeşimizin bu ifadesi bir illet değil. Hmm. Yani bundan dolayıdır demek yanlış, yanlış olur. olur. Çünkü neticede Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle denmiş. Her ribada haram olması işte şer'i bir çaredir bu şekilde yapılması. Yani alışverişin. Ama bir bakış açısı, bir hikmet. Onun görebileceği bir hikmet, onun bakacağı bir hikmet. Yani farklı kişi kalkar, farklı bir hikmet daha ortaya koyabilir. Ama hükümler o hikmet üzerine bina edilmez. Yani tartışılabilir bunlar. Ama neticede şunu da bilmemiz gerekir. Yani şeri şeri bize bir e, emirde bulunuyor ise, bir şey yapma diyorsa, o aklımız anlasın veya anlamasın, o bizim teslim olmamız gerekir. Aklımız her ne kadar onu idrak edemeyecek olsa da o bizim nakıslığımızdan dolayıdır. O şeyin aynı şey olduğundan dolayı değildir dememiz evet. gerekir. Yani orada illaki birçok hikmetler, hikmetler vardır evet. ki İmam Rabbani kıssese şöyle buyuruyor. Filul hakimi la an hikme. Hakim olan Allahu Azimü Şan'ının yapacağı bir fiil hikmetten hali değildir. Illaki bir hikmeti vardır. Biz onu anlarız veya anlayamayız buna böyle bakmak gerekir ki böyle düşünecek olursak da insan daha huzurlu olur. E, teslimiyetinde daha itminan sahibi olabilir. Evet hocam. Şimdi biz iki soruyla programın sonuna gelmiş bulunuyoruz hocam ama evet. arkadaşlar da hani vakit doldu diyorlar. Ben şu soruyu daha önce sorulmuş olduğumuz için hocam hemen kısaca sormak istiyorum. Diş hekimliği ile evet. alakalı diş hekimiyim ben demişler. Bazı hastalar ağzına herhangi bir problem olmadığı halde dişlerini beyazlatmak için geliyor. Bu işlem caiz midir? Ve de ben bu işlemi zaruret olmadığı halde hasta estetik kaygıyla istediği için yaparsam günah girer miyim? Şimdi bildiğim kadarıyla bu beyazlatma işlemi birkaç şekilde yapılabiliyor. Yani bazı kere işte diş üzerindeki bazı yani yemek artıkları diyelim veyahut da zamanla oluşan Taşçıkları diyelim temizleme ile yapılıyor ki bu keyfi bir uygulama gibi dense de bu neticede vücuda harici bir şeyin ilave edilmesi veya var olanını çıkarmak değildir. Bir temizliktir. Hı hı. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ama bu parlatma bazen işte üzerine bir kalıp bir cila sürülmesi evet. ve onun suyun altına ulaşmasını engel olması. Veyahut da e, dişi kesip üzerine işte e, bazı maddeler porselel tarzında bazı maddelerle kaplama yapılması. Hı -hı. Hepsi aynı renkte, aynı parlaklıkta gözüksün Dün yapıyor, diye. dişler kesiliyor yani bu falan. Bu keyfi bir uygulama olursa bu caiz olmaz. Niye? Çünkü neticede ağzımızdaki dişi usül abdesinde yıkamamız gerekiyor. Hı -hı. Onu kesip üzerine başka bir madde yapıştırdığımız zaman alta suyun ulaşması mümkün olmayacak. Ya bu gusulde bize bir sıkıntıdır. Ama keyfi bir uygulama olmazsa problem değil. Cebire gibidir. Yani şerif şerif onu sök illa altını yıka demez. Ama bir keyfi bir uygulama olursa, o zaman bu keyfi bir uygulamada bir, senin böyle yapman hem gusul açısından bir sıkıntı doğuracaktır. iki keyfi olarak sen var olan bir uzvunu kesmiş olacaksın. Hmm. Hiçbir kimsenin buna yetkisi olmaz. O yüzden bu kardeşimize vereceğimiz yanıt da böyle olmalıdır dizim dişin beyazlatmasına yönelik yapacağı işlem nasıl bir işlemdir? Yani oraya harici bir takım şeylerin ilave edilmesi veya kesilmesiyle mi yoksa sadece temizliğe yönelik mi? Hı -hı. Temizliğe yönelikse herhangi bir sıkıntı olmayacak. Diğerini Yapmamasını. Diğer ise e, caiz olmayan bir işlem. Mesela eğer karşı tarafa herhangi değil. bir ihtiyaç olmadığı halde yani ne yapayım o talep ediyor ben yapayım diyemezsin. Diyemez. Bu çünkü senin yapacağın bir eylem. E, hani dedik ya tesebbüb meselesi yani sebep olma. O yüzden bunu yapması uygun değildir. Zaruret olan dolgu meselesine zaten Orada hocam söylemişti. Orada zaten keyfi uygulama evet. değildir. Orada her türlüsü yapılabilir. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam kıymetli izleyenlerimizden özür diliyoruz. Yani Baya bir soru var ama evet. e, özellikle açmak istiyorum ki hocam daha detaylı bir şekilde anlaşılsın diye evet. e, bu yönden de değerli dostlarımızdan da özürlerimizi iletmiş olalım. Son olarak dua babında neler söylemek istersin? Allah'ım hakkımıza hayırlısını nasip etsin. Dediğiniz gibi yani belki çok fazla mesele işleyemiyoruz ama aslında sorun ki, içinde soru istiyoruz Yani birçok mesele Evet. Hani derler ya, oluyoruz. keyfiyet midir önemli olan, kemiyet midir önemli olan. E, biz biraz daha keyfiyete önem vermeye gayret ediyoruz. Yani çok mesele işlemek evet belki güzeldir ama en azından işlediğimiz meselelerin daha e, itminan derecesinde kabullenebilmemiz böyledir. Ama evet kalben de ben buna mutmayayım. Çünkü şunu gördük bazı suallerden de bunu anlıyoruz. Dinleyen kesimin içinde ehli ilim olan kişiler de var. Hı hı. Veya ilimle iştigal eden talebeler de var. Yani böyle bir talebeye veya böyle bir konuma sahip olan kişiye direktmen caizdir veya değildir demek e, kalbini mutmain etmez. Evet. Neden ve niçin sorularını cevabını bulmak ister. O yüzden biraz da onlara da hitap olsun diye konuları detaylandırmıştır. Belki arada vaaz-u da kaçmış evet. olabiliriz. Ama inşallah bu hakkımıza hayır olmasını Rabbinden niyaz ediyoruz. İnşallah. Allah razı olsun Ahim hocam. Çok teşekkür de. ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Yine sizler de sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Ve ilmihal.com.tr adresinden de yine daha önce yapmış olduğumuz bütün programlarımıza ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmekteyle hepiniz Mevla-i hoşçakalın.